Merhabalar destekleri için Açık Radyo dinleyicilerimizden Ziya Ataç ve Gözde İbiş'e teşekkür ederim. Ben beslenme ve diyet uzmanı Kevser Başkara. Bugün vegan sağlık programında vegan girişimciliği konuşacağız. Yanımda 3 vegan genç girişimci arkadaşım var. Selin. merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Özgür. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Cihan. Hoş merhaba. geldin. Şimdi bir e, organizasyonun ...üç farklı aşamasındaki... E, ...görev alan... ...üç farklı aşamasında görev alan... ...üç arkadaşımız yanımda... E, ...şimdi vegan pazar çok gelişti... ...bu aralar baya haberlerde de duyuyoruz... ...işte veganlar geliyor... ...vegan pazar büyüyor... ...türkiye ve dünyada çok fazla haber çıkmaya başladı... E, ...tabii aslında... ...içten içe kaynayan bir şeyin habercisi... E, ...kaynayan bir suyun habercisi... ...güzel de bir şey... E, ...iyi bir yere doğru mu gidiyor, kötü bir yere doğru mu gidiyor bilmiyoruz ama... ...şu an için e, İngiltere, Almanya, Amerika bu işin başını çekiyor. Yani vegan üretimler, e, işte gıda, kozmetik, giyim üzerine bir sürü üretim yapılıyor. Türkiye'de e, fena gitmiyor. E, Türkiye'nin toplumsal ve kültürel yapısını düşündüğümüz zaman e, fena bir gidiş görünmüyor... İşte vegan sertifikası alan kumaşlar vegan e, üretim yapan firmaların artışı e, vegan seçenekleri artan restoranlar e, çok fazla arttı Türkiye'de de son zamanlarda Şimdi e, vegan üretim yapıyorsunuz e, bu işe nasıl başladınız yani bu bir gereksinim miydi yoksa biz bu işe girişelim bir bakalım nasıl olsun mu dediniz Şöyle başladık. Aslına bakarsanız hayvan yemek iklim değişikliğinin en büyük ikinci sebebidir. Ee, aynı zamanda hayvan yediğimiz zaman Cambridge Üniversitesi'nde 2012'de yayınlanan deklarasyona göre bütün hayvanların e, benzer e, bilişsel yapıları vardır. Ya yani Bir kediyi öldürmekle bir ineği öldürmenin hiçbir farkı yoktur. Aynı zamanda Dünya Sağlık Teşkilatı'nın 2015'te yayınladığı rapora göre hayvan yemek... E, işlenmiş et yemek, işlenmiş hayvan yemek sigara ile aynı sınıfta kanserojendir. İşlenmemiş et yemekte onun bir altı sınıfı kanserojendir. Yani bu üç tane değişkeni bir masaya koyduğumuz zaman bu artık dünyanın ve canlılığın geleceği için bir zaruret. Bir gereksinim haline geldi. Çünkü e, artık e, biz Ömer Madra'yla da yaptığımız programda onu belirtmiştik. İşte bu Science dergisinde çıkan çok önemli bir makale vardı. Beslenme ve çevre kirliliği ilişkisini anlatıyordu. Ve şu ana kadar yayınlanmış en kapsamlı araştırmaydı. Ee, Mayıs ayı içerisinde de yine Guardian'da çok fazla bu şekilde haberler çıktı. Artık dünyanın kaynaklarına o kadar savurgan kullandık ki... E, ...dünya sinyal veriyor. Lütfen daha fazla beni kirletmeyin. Ve bu kirliliğin de en önemli nedenlerinden birisi... Tabi hayvancılık endüstrisi işte su hava ve toprak kirliliğinin yarısından fazlasının nedeni hayvancılık endüstrisi ve buna karşı artık e, bir şeyler yapmamız gerekiyor hepimizin yapacağı pek çok şey var. E, bu işte vegan girişimcilik diyoruz bu alanlara girelim yani ne geliyorsa elimizden üniversitede akademisyen miyiz oradaki çalışmaları artıralım işte e, üretim mi yapıyoruz vegan üretim yapmaya başlayalım şeklinde birçok böyle e, haberlerde görüyoruz etrafımızda e, genel anlamda neler e, üretiyorsunuz ve e, nasıl gidiyor sizce bu iş Türkiye'de şu anda? E, şu anda hamburger, e, köfte ve sucuk e, üretiyoruz. Aynı zamanda e, tofu da. Yani Üretiyordunuz, evet. Üretiyordunuz artık üretmiyorsunuz. Evet o, o biraz <gülüyor> öyle oldu. E, Türkiye'de güzel ilerliyor. Yani her şeye rağmen güzel ilerliyor diyebilirim. E, gelişen bir sektör. Ve gün geçtikçe yeni firmalar bu işe dahil olmaya başladılar. Ee, ...yani 60-70-100 yaşında firmalar bile artık biraz daha bu sektöre yönelmeye başladı... ...Türkiye pazarı için konuşuyor olursak... Ee, ...dünyayı her ne kadar biraz geriden takip ediyor olsak da... ...vegan pazara baktığımızda ürün çeşitliliği açısından konuşuyorum tamamen... Hı hı. Ee, ...yine de güzel bir yoldayız... Evet, dünyada da güzel şeyler oluyor... ...yani güzel şeyler mi tartışılır tabii ama... ...mesela Bill Gates vegan yatırım yapıyor... ...işte Tesla'nın e, elektrikli otomobillerinde artık hayvan derisi yerine... ...vegan deriler kullanılıyor, vegan üretimler kullanılıyor... E, ...bunlar güzel ama e, daha farklı bir şeyler lazım sanki... ...işin özünü kaçırmamak lazım gibi geliyor... E, ...sadece işte vegan e, üretim yapmak değil... E, ...bunları desteklemek gerekiyor, bunları anlatmak gerekiyor... ...bir kere veganlık nedir onu anlatmak gerekiyor... E, ...sadece e, yani veganlığın özünde ne var... Ee, özündeki o şeyi kaybetmeden bunları yapmak. Ya sadece vegan sucuk yedim deyip e, rahatça yatmak değil. Onun, neden onu yiyorsun? Niçin bunlar üretiliyor? Çok fazla niye bu kadar insan konuşmaya başladı bu konuyu? Aslında kelime anlamıyla veganlık zaten e, bir canlıyı sömürmeden yaşayabilmek, giyinebilmek e, biz kadınlar olarak makyaj yapabilmek belki kozmetik anlamda e, ve bir şekilde masamızda bir canlı olmadan yemek tük tüketebilmek. Ee, bence veganlığı e, ciddi anlamda tartışırken türcülük kavramını tartışmak gerekiyor. Bir şekilde ahlaki açıdan, etik açıdan artık herkesi bir uyanma sürecine giriyoruz. Ve bu uyanma süreciyle birlikte de kendimizi daha etik kavramlara sırtımızı yaslıyoruz ve devam ediyoruz. Bu şekilde e, kurumsallaşmış bir sömürüden uzaklaşıp... Aslında e, bitkisel üretim artırıyoruz ya da işte makyaj malzemeleri üretilirken deney yapmayan firmalar ortaya çıkmaya başlıyor Ve gibi artık... gibi. Ee, ve artık e, vegan yaşamayan kişilerin de kozmetikte, de, giyimde, gıdada çok fazla dikkat ettiklerini gördüm. Şimdi Türk evet. şeyde de Avrupa'da aslında bunlar tamamen yasalarla, politikalarla belirlenmiş şeylerin sonucu. İşte Avrupa'da hayvan deneyi yap, yapılması yasaklandı. Orada işte vegan, kozmetik diye bir pazar ortaya evet. çıktı. Ve bu şekilde devam ediyor. Ama e, şu anda bizim ülkemizde birazcık hani geriden takip ediyoruz dedin ya Özgür. E, ama olacak çok güzel şeyler oluyor. E, bana bunların hep haberleri geliyor size de geliyordur işte biz e, bu işe giriştik e, size de e, haber verelim dedik e, vegan kozmetikler vegan üretimler evet. e, kumaşlar e, işte dünyada vegan defileler de düzenleniyor bu arada bu tip bir sürü e, güzel gelişme oluyor ama benim her zaman e, kafamın bir kenarında şu var biz veganlık kavramının içini boşaltmadan bunları anlatmalıyız vegan diyeti anlatırken aslında veganlığın ne demek olduğunu anlatmak gerekiyor. Ya niye böyle yaşıyoruz? <gülüyor> niye yani niçin hayatımızdan hayvansalları çıkartıyoruz? Bu bir aslında sonuç. Aynen yani öyle. biz istediğimiz için keyfimize göre bunları tüketmiyoruz. Ee, aslında dilde de çok büyük bir devrim gerekiyor. Tüketmek <gülüyor> hep bizim consumption. İşte bunlar var ya makalelerde hep böyle çevriliyor. Oralarda da aslında buradan da uyuru yapmış olalım. Dil bilimci, sosyolog... Psikolog arkadaşlarımızdan bu alanla ilgili çalışma yapmalarını ben rica ediyorum. Gerçekten gerekiyor. Akademik alanlara girmemiz gerekiyor. Bu arada çok sevindirici şeyler oluyor. Türkiye'de bu sene 15 civarı bilimsel çalışma sadece veganlıkla ilgili. Ya bunlar bana gelenler. İşte beslenme, kadın çalışmalarıyla ilgili çok güzel çalışmalar geldi. Bunun dışında sosyolojiyle ilgili, psikolojiyle ilgili güzel çalışmalar geldi. Güzel şeyler oluyor ama biz bunu işte hepimiz vegan yaşıyoruz. Buradaki dört kişi de vegan yaşıyor Biz bunun e, anlatmak zorundayız Yani sen zaten git, e, Senin bu şey işi Tedarik işini sen yapıyorsun Gittiğinde orada nelerle karşılaşıyorsun Hiç e, hiç bilmeyenler Veganlığı bilmeyen kişilere nasıl anlatıyorsun Ya aslında insanlarla Birebir çok sohbet etme imkanı buluyoruz e, Bulduğumuz noktalarda Ya non vegan oluyorlar Ya işte zaten vegan olmuşlar Ama işte e, Çeşidimiz az diyor oluyorlar bir kere çeşitlilik arttıkça insanlar bir şekilde daha motive oluyorlar. Ee, Naveganları özellikle işte bu bir tüketim çılgınlığıdır ya, işte hayır ya ben öyle doymam şeklindeki e, algıyı bir kere çeşitlilik kırıyor. Hayır, Hı -hı. yiyebiliyorsun. Evet, her Bitkisel şeyi... Bitkisel et mümkün. Hani evet. Bu şey işte başka bir dünya mümkün. Evet, evet. başka bir beslenme şekli de mümkün. Evet bunlar aslında hep işte alternatif vegan alternatifler deniyor ama bunlar gerçekten gıda. Yani evet. gıda demek e, vücudu besleyen ve vücuda zarar vermeyen şeyler demek. E bitkisellerin hepsi zaten öyle ama tabii kişiden kişiye değişebiliyor. E, şimdi e, bu sizin vegan üretimlerinizle alakalı e, çok güzel geri dönüşler oluyor biliyorum. Bir de bir yandan Türkiye'de de çok güzel e, festival ee, ...mesela Didim'de Didim Vegan Festivali düzenlendi. İki bin ne yakın kişi ziyaret etti orayı. Yani burada da şey var... E, ...demek ki bu alanla ilgili bir şeyler olacak ileride. Ama bunu bilinçli bir şekilde yapmamız gerekiyor. İleri de e, nasıl olacak... E, ...sen antropologsun aynı zamanda Cihan... E, ...bunlarla ilgili e, kazı çalışmaları da yapıyorsun şu anda... ...bir yüksek lisans çalışması da devam ediyor... E, ...beslenmeyle alakalı... Ee, bunun geleceğini nasıl görüyorsun? Bu Nereye varacak? Biz dünyayı yakalıyor muyuz şu anda? Dünyanın gerisinde mi kalıyoruz? Ee, şöyle diyebiliriz, ben beslenmenin tarih öncesi üzerine çalışıyorum. Tarih öncesi dönemde insanlar ne yemiş? E, hangi dönemlerde, hangi bölgelerde topluluk olarak ve bireysel olarak ne yemişler ve nasıl yaşamışlar? Geçmişteki bu e, örüntülere bir baktığımız zaman bugünümüzü daha iyi anlıyoruz. Ve böylelikle geleceği de daha iyi şekillendirebiliyoruz. E, gelecek sabit. E, bizim gittiğimiz bir yer değildir. Geleceği biz yaratırız yaptığımız kararlarla ve hareketlerimizle. E, eskiden ben şöyle diyordum. ilk başta bir buçuk sene önce ilk e, bu işe başladığımız zaman legal olarak. E, beslenmenin geleceği vegandır. E, hem Dünya için, hem hayvanlar için, hem birey sağlığı için gelecek vegandır diyordum. Sonra gördüm ki bu bir buçuk yıllık süreçte beslenmenin geleceği vegan değildir. Vegan beslenmenin bugünüdür. Yarını için çok ayrı şeyler konuşacağız. Örneğin üç boyutlu yemek yazıcıları, hücre eti, kök hücreden et elde etmek. Amerika'da mesela bir ekip bunun üzerine çalışıyor. Ben irtibatlıyım onlarla. Bunun yerine toprak kullanılmadan... Ee, konteynerlar içerisinde bitki üretilebiliyor ki toprağın ayrı bir değeri vardır. O ayrı bir husus onu kenara bırakalım şimdilik. Ya da DNA bazlı kişiselleştirilmiş yemekler. Bunlar beslenmenin yakın geleceği. Veganlık da bugünü. ilk başta bizim vegan olmamız lazım. Sadece bitkisel beslenmemiz lazım ki bir sonraki konuları Mantardan elde edilen farklı e, besin değerlerini, artları, bitkileri, bitkilerin ayrı kombinasyonlarını konuşabilirim gelecek hakkında. E, yani biz e, şu anda çok e, demode hissettim kendimi ben sen böyle konuşunca. E, tabii toprak kullanımı ile ilgili e, zaten bir e, gram hayvansal protein için bir metrekare alan yok oluyor dünyada. E, bir gram bitkisel protein içinse 0.01 metrekare. Bu güzel. Ama biz bunu nasıl sıfıra indirebiliriz? Aslında bakarsanız... Ya da su tüketimini ne kadar sıfıra indirebiliriz? Şöyle şöyle bakmak lazım mevzuya. E, toprak tüketilmez ve su yok olmaz. Her şey döngü içerisindedir. Bizim şu anki ekonomimiz lineer bir ekonomi. E, hayvanı üret, ye, e, çıktısını çöpe at ve ambalajları çöpe at. Bizim yapmamız gereken döngüsel bir ekonomi ortaya çıkartıp... ...aradan hissedebilen canlıları ve kötü davranacağımız her türlü... E, şey, e, ...şeyleri çıkartıp... ...bizim döngüsel ekonomi... ...insanlara, canlılara... ...dünyaya saygılı olmamız lazım ki... ...biz bunu aslında... ...dünya için de yapmamamız lazım sadece... ...biz bunu yapmazsak dünya var olacak... ...iklim değişse de dünya var olacak... ...ve binlerce, belki milyonlarca canlı... ...zaten var olacak... ...bizim buradaki yapmamızın sebebi... ...insanlığın devamı için bu bir zaruret... ...evet... Çok güzel bir noktayı denildim ben geçen onu bir arkadaşla konuşurken biz yok olsak yani yüzyılda, yılda elli yılda herhalde kendilerini yeniler sistem ve çok daha güzeli olur belki de biz şu anda yaşamak için ne yapmamız gerektiğini konuşuyoruz yani biz insan olarak var olmak için aslında hayvanlar duruyor orada yani biz değişiyoruz ve onlar da başka bir yere doğru gidiyor. Ee, şimdi bu e, döngüsel ek, e, ekonomi ile ilgili bu arada Emin Çapa ile biz bir program yapmıştık ya yani veganın ekonomisine nereye gidecek, vegan eko ekonomi nereye gidecek ama vegan ekonomi demek de çok şey geliyor ekonomi nereye gidecek yani bunu genel genel anlamda bakmak lazım işte insanlar bana e, bes, vegan beslenme danışmanlığı için geliyor ama aslında sağlıklı beslenme danışmanlığıdır bu. ...başka bir şey değildir yani orada da e, işte etin alternatifini programdan önce konuştuk... ...et alternatifi kullanımı doğru mudur? Hayır aslında et e, bizim şu anda bitkisel olarak elde ettiğimiz şeylerden yapılıyor zaten. E, yani hayvan kası e, tabir ediliyor. İşte hayvan otları yiyor daha sonra kas yapıyor ve o kas yeniliyor... Hayvanın kası o ama et dediğimizde işte buğday yeti soyadan yapılmış bir takım şeyler belki de bu dildeki de devrimi de e, yapmak gerekiyor. E ben gerçekten sizin bu girişiminizden dolayı yani teşekkür ediyorum size bir vegan olarak çok da mutlu oluyorum aynı zamanda çok da güzel şeyler yapacağınıza inanıyorum bir de bu işe girişmiş insanların özü de kavramış insanlar olması daha bir farklı oluyor çünkü sadece bunu ticaret olarak görmek tabii ki de yani biz bu sistemin içindeysek eğer bir takım üretimler yapacağız yani benim şu anda bir vegan olarak hani elimde çamaşır çitilecek hali yok. Vegan çamaşır deterjanı üreten, çevreyi kirletmeyen e, hayvanlara zarar vermeyen bir çamaşır deterjanına ihtiyacım var. E, bunun içinde bir e, üretici gerekiyor. E, ben şimdi şehirde yaşıyorsam eğer bunu almak zorundayım. E, keşke almak zorunda kalmasak. Hani insanlar da orada şey diyebilir belki Yani işte üretimin içindesiniz üretimin dışına çıkalım falan bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya aslında şöyle bir şey var, ee, her şeyde olduğu gibi hem bu vegan farkındalığı arttırmak için hem de ürün çeşitliliğini arttırmak için e, bizim e, üretici kelimesinden çok öncülere aslında ihtiyacımız var. Ben üretici, tüketici gözüyle bakmıyorum. Gerçekten e, katma değer yaratan e, öncülere, öncü kişilere aslında ihtiyacımız var. Şöyle evet işte bu dildeki şeyler de o yüzden değişmeli e, diyorum ya işte ben hep yani evet Selam edelim onlar... Aynen dil bilimciler <gülüyor> bu alanda ilgili e, umarım ileride çok çalışma yapar Çünkü benim mesela ben şimdi o eğitim sistemiyle eğitildim ya dört yıl beslenme ve diyet eğitimi gördüm Orada hep tüketmek yani evet. meyve tüketin şu kadar porsiyon meyve tüketin Yemek yerine genelde tüketmek bence bu subliminal bir şey bizi daha çok tüket, yani tüket ve tüket ve gerisi önemli değil. Onun yerine belki başka bir kelime bulunabilir. İşte vegan alternatifler deniyor ya. Orada da belki yeni yeni şeyler yapılabilir. Şimdi bu pazar araştırmalarıyla ilgili kuruluşlar var. Bu kuruluşlar işte paketlenmiş vegan ürünlerin 2020'ye kadar yüzde 11 büyüyeceğini belirtiyor. Şimdi burada paketli ürünlerde de çok e, ...sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Tamam paketli ürünlerin hepsi çok kötüdür demek anlamına gelmiyor bu. E, ama e, bunların içeriğini doldururken sadece vegan olması değil... E, ...çevreyi işte kirletmemesi dedik, içerisinde katılan maddeler dedik... ...bunlar çok önemli değil mi? E, çünkü biz sağlıktan bahsediyorsak bunların da olmaması gerekiyor. E, biz elimizden geldiğince zaten elimizde olan kuru bakliyatlar, sebzeler, meyveler... E, tohumlar bunlar bizim zaten beslenmemizde yer alıyor ama işte ben şey diyorum yüzde seksen yüzde yirmi yani hep bunlarla hep kuru nohut yiyerek e, belki de sıkılabilir insanlar yüzde yirmi de bu tür üretimleri de kullanabiliriz diye düşünüyorum ben e, çok gerçekten çok teşekkür ediyorum size e, böyle bir oluşum yarattığımız için böyle bir e, güzel bir aslında çalışma bu. Güzel bir çalışmanın ürünü sizin yaptığınız şeyler ee, umarım devamı gelir ve ben e, buradan e, tüm üreticilere işte üretici tüketici de yerine öncü diyelim dedik. Belki de evet tüm e, programımızı dinleyen kişilere e, eğer ne elinizden geliyorsa yani akademisyensinizdir. ...veganlıkla ilgili çalışma. Çünkü bunlar artık çok fazla konuşuluyor. Ee, işte bir sürü şeyden bahsediyoruz, üretimlerden bahsediyoruz. Üniversitelere de giriyor aslında. Çok fazla yapılacak şey var. Dil bilimcilere çok iş düşüyor. Besleme ve diyet uzmanlarına çok iş düşüyor. Doktorlara çok iş düşüyor. Ee, biz veganlara çok iş düşüyor. Çünkü işin temelinde eğer ki bir... Ee, ...felsefe varsa... ...felsefenin de gerekliliği... ...en temel gerekliliği... ...beslenmeyi düzenlemekse... ...çünkü çok önemli bir şey... ...işte sen e, beslenmeyle ilgileniyorsun... ...beslenmenin dünü, bugünü, yarını ile ilgileniyorsun... İnsanların en çok sıkıntı yaşadığı şey ne? Ne yiyeceğim ben? Yani hep bunu söylüyorlar... ...ne yiyeceğim ben? Nasıl yapacağım? Çünkü... Ee, ...onun sanki elinden bir şeyini şekerini almış gibi oluyor hayvansalları çıkarılca. Aslında şöyle ona yaklaşıyoruz. Yani biz hiç kimseye sevdiği bir şey yapmasını e, kesmesini istemiyoruz. Mesela sen burger seviyorsan burger ye zaten ye. E, ama sadece bunun için hayvan öldürme. Hani çok basit al diğer burgeri ye. Tadı aynı ya da çok benzer. Proteini daha yüksek, yağ daha düşük, kolesterol yok, kansere yol açmıyor. En önemlisi de bu zaten. Yani neden bunu yapmıyorsun? 2018'deyiz artık. Evet. 2018'de <gülüyor> şeyler burada. konuşmuyoruz artık. Yani şuraya gelelim. şunu demek istiyorum. Yani artık 2018'de yaşayan insanlar için vegan olmak bir tercih değil, zorunluluktur. Yani evet, onu da altını çizelim. Hani ben tercih ettim. <gülüyor> Hayır bu bir sorumluluktur, bu bir zorunluluktur. Onun da farkına varmak gerekiyor. Çünkü tercih deyince ikisinden birini seç canım istedi seçtim gibi oluyor. Ama bu artık bizim kulaklarımızı tıkayacağımız, gözümüzü kapatacağımız bir konu değil. O yüzden zaten bu sizin de yaptığınız şeyler bu arada ben çok seviyorum ürettiğiniz şeyleri. Hayvan sağlığından daha da sağlıklı ve daha da tadı güzel. İçerisinde aslında konulan baharatlar ve işte onun dokusu, değil mi? İnsanların en çok sevdiği şey o. Yani hayvanın kasını alıp çiğ bir şekilde yiyen ben çok fazla görmedim. Herhalde yiyemez. Yani et sevdiğini, hayvan et sevdiğini iddia eden insanlara çiğ yani hayvan eti yemesini tavsiye ederim. Yiyebiliyor mu? Yani bir biyolojiye uygun değil ilk başta. Yani öyle öyle bir şey, böyle bir dünyada yaşamıyoruz. Zaten et alınıyor, hayvan eti alınıyor ve onun üzerinde baharatlarla pişirerek tadını güzelleştirmeye çalışıyor. Baharat dediğimiz bitki, diğeri evet. de bitki yani gerek yok. Ve, 2018. Evet ve salça işte baharatlar bunlarla zaten <gülüyor> e, genelde e, tad veriliyor. E, evin evlerinde de yapabilirler bu arada yani e, sadece biz pratiklerimiz gelişmediği için bilmiyoruz. E ben nasıl yapacağım şimdi? Zannediyorlar ki hep işte avokadoyla ile brokoliyle hayatımız geçiyor. Ama hiç öyle değil. Bir sürü şey, bir sürü içerik, bir sürü tarif var. Bu arada e, Google Trends'te e, vegan e, kelimesi e, inanılmaz derecede artmış e, 2000, son yıllarda. E, bu da çok güzel bir şey demek ki insanlar ilgi duyuyor. Ama işte onu tüketirken yanına hayvanın... Çıktılarını da tüketmek çok daha anlamlı gelmiyor. E, giyimimizde, kuşamımızda, bütün kullandığımız her şeyde. Şimdi ben geçen bir firmayla tanıştım. Onlar e, diş hekimlerine, dişçilikte kullanılan hiçbir şey vegan değilmiş bu arada onu öğrendim. E, dişçilere tamamen vegan üretimler yapıyorlarmış. Çok enteresan çok geldi bana. Hı -hı. Evet ve bunu satışına... Bunun satışına daha başlamamışlar. Ama böyle bir şey demek ki hani biz gidiyoruz hep soruyoruz ya. Bunda var mı? Şunda var mı? İşte bir şey kullanıyoruz. Bir şey sürüyoruz. Krem veriyor mesela doktor sürüyoruz. Bunun içinde acaba hayvan dileği yapıldı mı? Hayvan çıktısı var mı? Bunlar güzel gelişmeler. Ben çok teşekkür ediyorum size. Bugün haftaya konuğum vegan bisiklet sporcusu Berk Okuyay. Berk de sıkı bir. E, profesyonel sporcu Transkontinental'i yine Üçüncü kez yarışacak Transkontinental'de Ve bizden destek bekliyor Berk e, Belki de Instagram hesabına girip Destek olabilirsiniz e, Berk Okya'ya Haftaya yeniden görüşmek üzere Teşekkürler bizi dinlediğiniz için Hoşçakalın Vegan Sağlık